41. konu, Tufeyl bin Amr'ın Mekke'ye gelmesi ve Mekkelilerle konuşması, Hz. Peygamber kavminden gördüğü eziyete rağmen onlara bol bol nasihat ediyor, onları, içinde bulundukları felaketten kurtarmaya çalışıyordu, Allah onu Kureyş'in şerrinden emin kıldıktan sonra Kureyş, halkın ona gitmesini engellemeye çalışıyor, gelen Arapları onunla görüştürmemek için gayret ediyorlardı, o sıralarda Tufeyl bin Ahmed defsi, Mekke'ye geldi, o sırada Hazreti Peygamber de Mekke'deydi. Kureyş'ten birkaç kişi Tufeyl'in yanına gittiler. Çünkü Tufeyl şerefli, şair ve hatırlı bir insandı. Bundan sonrasını Tufeyl şöyle anlatıyor. Bana, ey Tufeyl, sen bizim memleketimize geldin. Aramızdan birisi çıktı. Bu kişi bizi sıkıntıya soktu, dirliğimizi dağıttı. Onun sözleri sihir gibidir. Kişiyi babasından, kardeşinden ve hanımından ayırıyor. Bizim başımıza açtığı bu şeyleri senin ve kavminin de başına açmasından korkuyoruz, sakın onunla konuşma ve kendisini dinleme, dediler. O kadar propaganda yaptılar ki ben, Muhammed'in sözünü dinlememeye ve onunla konuşmamaya karar verdim, hatta mescide gittiğim zamanlar sözlerini işitmemek için kulaklarımı tıkıyordum.